Aziz kardeşlerim, bu cuma gününde mühim bir hizb okurken, siz hatıra geldiniz. Bu musibetten kurtulmak için ne yapacağız, lisan-ı hal ile dediniz. Benim kalbime bu geldi. Sıkı bir tesanütle, el ele, omuz omuza veriniz. Çünkü birbirinden ve Risale-i Nur'dan ve benden çekinmek ve inkar etmek ve bizi ezmek isteyen gizli kuvvete dalkavukluk etmek gibi tedbirleri yapanların, zarardan başka hiçbir menfaatleri yoktur. Sizi temin ederim, eğer bilseydim ki benden teberri etmekle kurtulacaksınız, beni tahkir ve ihanet ve gıybet etmeye izin verip helal ederdim. Fakat bizi ezmek isteyen gizli kuvvet sizi biliyor, aldanmıyor, zafınızdan teberriğinizden cesaret alır, daha ziyade ezer. Hem mesleğimiz hıllet ve uhuvvet olduğundan, ahsiyet ve enaniyet cihetinden bir rekabet olmaz. Benim gibi çok kusurlu ve çok zayıf bir biçarenin noksaniyetlerine değil, belki Risale-i Nur'un kemalatına bakmalı. Said Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim. Bu dünyanın hayatı pek çabuk değişmesine ve zevaline ve fena ve fani akibetsiz lezzetlerine ve firak, iftirak tokatlarına karşı bir ehemmiyetli medare teselli ise samimi dostlar ile görüşmektir. Evet, bazen bir tek dostunu bir iki saat görmek için yirmi gün yol gider ve yüz lirayı sarf eder. Şimdi bu acil dostsuz zamanda samimi kırk elli dostunu birden bir iki ay görmek ve lillah için sohbet etmek ve hakiki bir teselli alıp vermek elbette başımıza gelen bu meşakkatlar ve zayiat-ı maliye ona karşı pek ucuz düşer. Ehemmiyeti kalmaz, ben kendim, buradaki kardeşlerimden on sene firaktan sonra, bir tekini görmek için bu meşekkati kabul ederdim. Teşekki, kaderi tenkit ve teşekkür, kadere teslimdir. Sayit Nursi Aziz ve sıddık kardeşlerim, madem ahiret için, hayır için, ibadet ve sevap için, iman ve ahiret için Risale-i Nur ile bağlanmışsınız, elbette bu ağır şerait altında, her bir saati 20 saat ibadet hükmünde ve o 20 saat ise Kur'an ve iman hizmetindeki mücahide-i maneviyi haysiyetiyle 100 saat kadar kıymetler ve 100 saat ise böyle her biri 100 adam kadar ehemmiyetli olan hakiki mücahit kardeşler ile görüşmek ve akdi uhuvvet etmek, kuvvet vermek ve almak ve teselli etmek ve müteselli olmak ve hakiki bir tesanüt ile kutsi hizmete sebatkârâne devam etmek ve güzel seciyelerinden istifade etmek ve medresetü zehranın şakirtliğine liyakat kazanmak için açılan bu imtihan meclisi olan şu medrese-i Yusufiye'de tayinini ve kaderce takdir edilen kısmetini almak ve mukadder rızkını yemek ve o yemekten sevap kazanmak için buraya gelmenize şükretmek lazımdır. Bütün sıkıntılara karşı mezkür faydeleri düşünüp, Sabır ve tahammülle mukabele etmek gerektir. Sait Nursi. Aziz Sıddık sebatkar ve vefadar kardeşlerim. Sizi müteessir etmek veya maddi bir tedbir yapmak için değil. Belki şirketi maneviyeyi duaiyenizden daha ziyade istifadem için ve sizin de daha ziyade itidal edem ve ihtiyat ve sabır ve tahammül ve şiddetle tesanüdünüzü muhafaza için bir halemi beyan ediyorum ki Burada bir günde çektiğim sıkıntı ve azabı, Eskişehir'de bir ayda çekmezdim. Dehşetli masonlar, insafsız bir masonu bana musallat eylemişler. Ta hiddetimden ve işkencelerine karşı artık yeter dememden bir bahane bulup, zalimane tecavüzlerine bir sebep göstererek yalanlarını gizlesinler. Ben harika bir ihsan-ı ilahi eseri olarak şakirane sabrediyorum ve etmeye de karar verdim. Madem biz kadere teslim olup bu sıkıntıları hayrul umuri ahmezuha ile ziyade sevap kazanmak cihetiyle manevi bir nimet biliyoruz ve madem geçici dünyevi musibetlerin sonları ekseriyetle ferahlı ve hayırlı oluyor ve madem biz hakkal yakin derecesinde yakini bir kati kanaatımız var ki biz öyle bir hakikate hayatımızı vakfetmişiz ki güneşten daha parlak ve cennet gibi güzel, ve saadet-i ebediye gibi şirindir. Elbette biz bu sıkıntılı haller ile, müftehirane, müteşekkirane, bir mücahede-i yapıyoruz diye, şekva etmemek lazımdır. Aziz kardeşlerim, evvel ahir tavsiyemiz, tesanüdünüzü muhafaza, enaniyet, benlik, rekabetten tahaffuz, ve itidali dem ve ihtiyattır. Said Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim, bu müddeyi umumun iddianamesinden anlaşıldı ki, hükümetin bazı erkanını ifal edip, aleyhimize sevk eden gizli zındıkların planları akim kalıp, yalan çıktı. Şimdi bahane olarak, cemiyetçilik ve komitecilik isnadı ile, yalanlarını setre çalışıyorlar. Ve bunun bir eseri olarak, benimle kimseyi temas ettirmiyorlar. Güya temas eden, birden bizden olur. Hatta büyük memurlar da çok çekiniyorlar, ve bana sıkıntı verdirmekle, kendilerini amirlerine sevdiriyorlar. Sayit Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim, ben gerçi sizinle sureten görüşemiyorum, fakat sizin yakınınızda ve beraber bir binada bulunduğumdan, çok bahtiyarım ve müteşekkirim, ve ihtiyarım olmadan bazen lüzumlu tedbirler ihtar edilir. Ez cümle birisi, yanındaki koğuşa masonlar tarafından hem yalancı, hem casus bir mahpus gönderilmiş. Tahrip kolay olmasından, hususan böyle haylaz gençlerde, o herif, bana çok sıkıntı vermesi ve o gençleri ifsat etmesiyle bildim ki, sizlerin irşat ve ıslahlarınıza karşı zındıka, ifsada ahlakları bozmaya çalışıyor. Bu vaziyete karşı gayet ihtiyat ve mümkün olduğu kadar, eski mahpuslardan gücenmemek ve gücendirmemek ve ikiliye meydan vermemek ve itidali dem ve tahammül etmek, ve mümkün olduğu derecede bizim arkadaşlar, uhuvvetlerini ve tesanütlerini tevazu ile ve mahviyetle ve terk-i enaniyetle takviye etmek gayet lazım ve zaruridir. Dünya işleriyle meşgul olmak beni incitiyor. Sizin dirayetinize itimat edip, zaruret olmadan bakamıyorum. Sayit Nursi Kardeşlerim, her ihtimale karşı bu sabah ihtar edilen bir meseleyi beyan etmek lazım geldi. Bizim, Kur'an'dan aldığımız hakikatlar. Güneş, gündüz gibi şek ve şüphe ve tereddüdü kaldırmadığını, 20 seneden beri, acaba zındık feylesoflar buna karşı ne diyecekler ve dayandıkları nedir diye nefsim ve şeytanım çok araştırdılar. Hiçbir köşede bir kusur bulamadıklarından sustular. Zannederim, çok hassas ve iş içinde bulunan nefis ve şeytanımı susturan bir hakikat, en mütemerritleri de susturur. Madem biz böyle sarsılmaz ve en büyük ve en ehemmiyetli ve fiyat takdir edilmez derecede kıymetli ve bütün dünyası ve canı ve cananı pahasına verilse yine ucuz düşen bir hakikatın uğrunda ve yolunda çalışıyoruz, elbette bütün musibetlere ve sıkıntılara, düşmanlara kemal metanetle mukabele etmemiz gerektir. Hem belki karşımıza aldanmış veya aldatılmış bazı hocalar ve şeyhler ve zahirde müttakiler çıkarılır. Bunlara karşı vahdetimizi ve tesanüdümüzü muhafaza edip onlar ile uğraşmamak lazımdır, münakaşa etmemek gerektir. Sait Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim. Kastamonu'da ehli takva bir zat şekva tarzında dedi: Ben sukut etmişim. Eski halemi ve zevkleri ve nurları kaybetmişim. Ben de dedim: Belki terakki etmişsin ki nefsi okşayan ve uhrevi meyvesini dünyada tattıran ve hodbinlik hissini veren zevkleri, keşifleri geri bırakıp daha yüksek makama mahviyet ve terk-enaniyet ve fani zevkleri aramamak ile uçmuşsun. Evet, bir ehemmiyetli ihsan-ı ilahi ihsanını enaniyetini bırakmayana ihsat etmemektir ta ucub ve gurura girmesin. Kardeşlerim, bu hakikate binaen bu adam gibi düşünen veya hüsnü zan'nın verdiği parlak makamları nazara alan zatlar sizlere bakıp içinizde mahviyet ve tevazu ve hizmetkarlık kisvesiyle görünen şakirtleri adi âmi adamlar görür ve der bunlar mı hakikat kahramanları ve dünyaya karşı meydan okuyan heyhat bunlar nerede evliyaları bu zamanda aciz bırakan bu kutsi hizmet mücahitleri nerede Diyerek, dost ise inkisarı hayale uğrar, muarız ise kendi muhalefetini haklı bulur. Sait Nursi Bediüzzaman Hazretleri Denizli hapsindeyken gayet mühim dokuz meseleyi ihtiva eden, meyve risalesini iki cuma gününde tehlif etmiştir. Bu eser, Risale-i Nur'un hakikatlarını hülasaten cem eden kıymettar bir risaledir. Hapis müddetinde nur talebeleri, bu meyve risalesini müteaddi defalar yazmak ve okumak suretiyle meşgul olmuşlar ve ilk önce gayet gizli olarak kibrit kutuları içine yazılıp koğuşlar arasında neşredilen meyve risalesi bilahere gayet kıymetli ve menfaatli ve hapislere tiryak gibi faydalı olduğu anlaşılmasıyla serbest yazılmış. Denizli Mahkemesine, temiz Mahkemesine ve Ankara makamlarına Risale-i Nur'un hakiki müdafası olarak gönderilmiştir. Denizli hapsinde çok mühim tesiri olduğu ve taşıdığı kutsi hakaik imaniye itibariyle bir cette denizli beraatına vesile olduğu için, ehemmiyetine binaen bu meyve risalesinden 6. ve 7. meselelerinin buraya derci münasip görülmüştür.